Sultan 3. Mehmet Türbesi Sultan 3. Mehmet Türbesi, Padişah'ın 1603 yılında vefat etmesi üzerine, oğlu Sultan 1. Ahmet tarafından 1608 yılında mimar dalgıçı Ahmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Türbe dıştan mermer kaplı, sekiz köşeli ve çift kubbeli olup, ortada büyük bir mekan ve giriş tarafına bitişik iki kısımdan oluşmaktadır. Türbeye girişi sağlayan revaklı kısmın yan taraflarında yıldız, Çiçek ve manzara resimleri yapılmış olup, bu özelliğiyle dönemin klasik süsleme unsurları dışında bir sup sergilemektedir. Türbe içinde pencereler üç sıra halinde, alt sırada pencere ve dolapların arası 17. yüzyıl başına ait iznik çinileriyle süslüdür. Alt sıra pencereler üzerinde, lacivert üzerine... Beyazla yazılmış Çin'i kuşağı bulunmaktadır. Çin'i süslemeler dışındaki kısımlar kalem işi süslemeleriyle bezeldir. Yapının iki yanına daha sonraları Sultan kızları için bölümler ilave edilmiştir. Türbenin dışında Baba Hüme'nin caddesine bakan tarafta tarih kitabesi yazılmıştır. Türbe içerisinde Sultan 3. Mehmet, Sultan 1. Ahmet'in Amnisi Han'dan Sultan, Sultan 1. Ahmet'in şehzadeleri ve kızları, Sultan 3. Murad'ın kızı Ayşe Sultan ile diğer şehzadelerle birlikte toplam 26 sanduka bulunmaktadır.